Bismillahirrahmanirrahim. Dili koruma babı. 367 Ömer bin Zerden. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şüphesiz Allahu Teala her söz söyleyen kimsenin dili yanındadır. Öyleyse kişi Allah'tan korksun ve ne dediğini bilsin. 368 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. 369 Zeyd bin Eslem'den Ebu Bekir es-Sıddık dilini işaret etti ve bu beni şu tehlikeli yerlere getirdi buyurdu. 370 Said bin İyaz el Cüre'yi'den İbn Abbas Kabe'nin rüknü ile kapısı arasında ayakta ve dilinin ucunu eliyle tutar vaziyette gördüm ve şöyle diyordu. Yazıklar olsun sana. Hayri söyle. Hayri söyle. ganimet kazan ya da şerrri kötüyü söyleme teslim ol. Ona Ey İbn Abbas'ın için dilini elinden tutuyorsun diye sorulduğunda "Bana kulun kıyamet günü vücudundan hiçbir azaya diline olduğundan daha fazla öfkeli olmayacağı ulaştı." buyurdu. 371 Bekir bin Maiz'den Rabi bin Huseyme küçük kızı gelip "Babacığım gidip oynayayım mı?" diye sordu. Bunu da ısrar edince orada oturanlardan biri "Söyle de gitsin." dedi. O "Bugün benim hakkımda ona oynamasını söylediğim yazılmasın." buyurdu. 372 Ebuhureyri'den Ali Selatü vesselam efendimiz "Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin." Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun buyurdu. 373 Adi bin Hatim'den Kişinin en hayırlı ve hayırsız şeyi iki dudağı arasındadır. Yani dilidir buyurdu. 374 Ebu Duha'dan Mesruk bir şiirden bir beyt okudu ve ona soruldu. Mesruk bundan hoşlanmadı. Nedeni sorulduğunda hadis rivayet ettiğim sayfamda şiir bulunmasından hoşlanmıyorum buyurdu. 375 İbni Şihab'dan Ebu Hire şöyle buyurmuştur. Bir kimse oğluna veya bebeğe ona bir şey veriyor gibi yapıp vermezse ona bir yalan yazılır buyurmuştur. 376 Abdullah bin Mesud'dan Lüzumsuz konuşmaktan sakının. Her birinize ihtiyacını karşılayacak kadar yeter. 377 Ebu Mesud'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İnsanlar şöyle zannediyorlar sözü hakkında. Bir erkek için bu ne kötü bir binektir buyurduğunu işittiğini söyledi. 378 Abdullah bin Mesud'dan Kıyamet günü insanların en en hatalısı batıla en fazla dalanlardır. 379 Abdullah bin Mesud'dan kişiye yalan olarak her işittiğini söylemesi yeter buyurmuştur. 380 Halit bin Ebu İmran'dan Ali Selatü vesselam efendimiz uzun bir süre dilini tuttu, sonra bıraktı ve şöyle buyurdu. Sizin için bundan korkuyorum. Allah hayır söyleyip ganimet kazanan Yahut kötülük söyleyip selamete eren kula istiğfarla. Allah hayır söyleyip ganimet kazanan, yahut kötülük söylemeyip selamete eren kula rahmet etsin. Amin ya Rabbi. 381 Süfyan'dan. Bir topluluk Ömer bin Abdülaziz'e kendilerine aracılık etmesi için geldiler ve akrabalıklarını hatırlattılar. Ömer, ''Peki ne istiyorsunuz?'' dedi. Sonra ihtiyaçlarını anlattılar. Ömer, ''Olabilir.'' buyurdu. Bunun üzerine insanlar, ''Bundan hayır yok.'' der gibi, ümitsiz bir şekilde gittiler. Ömer, arkalarından hemen ihtiyaçlarını yerine getirdi. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühim. 382 İbn-i Mesud'dan, ''Şüphesiz kişi evinden diniyle çıkar.'' Sonra ondan yanında hiçbir şey kalmayarak geri döner. Evinden çıkan ne kendisine ne de ona bir fayda ve zarar veremeyecek bir adamın yanına gelir. Ona sen şöyle şöyle bir adamsın der, onu över. İhtiyacından da hiçbir şey elde edemeden döner. Üstelik Allah'ı da kendine kızdırmış olur. Allah'ın yanında hiçbir şey kalmayarak geri döner. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. 383 Ömer bin Abdülaziz'den Kim sözünü amelinden sayarsa sözünü azaltır. 384 Abdullah bin Mesud'dan Uzun süre hapsedilmeye uzun süre dilden daha layık hiçbir şey yoktur. 385 Abdullah bin Amr el-As'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz susan kurtuldu buyurmuştur. 386 Süfyan'dan bize ulaştığına göre Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dualarından birisinde Allah'ım beni selamette ulaştır. Bizi selamete ulaştır şeklinde etmiştir. Amin ya Rabbi. 387 Mekkul'dan Ali Selatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminler yumuşak başlı bir deve gibi çekildikleri zaman boyun eğen, bir kaya üzerine bile çöktürlebilen sakin ve yumuşak kimselerdir. nerde 388 Ebu Musa el-Eşariden Şüphesiz saçı ağarmış Müslümana Kur'an bilgisine sahip olup onda haddi aşmayan ve ondan uzaklaşmayana adalet sahibi sultana hürmet gösterme, Allah'ı yüceltme sebeplerindendir. Evet.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 onda haddi aşmayan ve ondan uzaklaşmayana adalet sahibi sultana hürmet gösterme, Allah'ı yüceltme sebeplerindendir buyurmuştur. 390 Hasan-ı Basri'den derler ki hikmet sahibinin dili kalbinin arkasındadır. Bir şeyi söylemek istediği zaman kalbine döner. Eğer kendine faydalıysa, faydalıysa söyler. Eğer aleyhine ise tutar söylemez. Cahilin kalbi ise dilinin ucundadır. Kalbine dönmez, diline ne gelirse onu söyler. Ebu el-Eşrep şöyle söylerlerdi. Dilini koruyan bir insanı dini bağlayamaz.